Hoş geldiniz. Madem ki dinler tarihiyle ve mitolojik efsanelerle alakalı videolar çekiyoruz, o zaman şeytanı da incelemeden geçemeyiz. Şeytan ya da yaratıcı yazıt olan karanlık varlıkla alakalı efsaneler hemen her inançta mevcut. Bu videoda şeytanın tarihinden ve şeytana tapanlardan bahsedeceğiz. Satanizme girmeden önce şeytanın ne olduğunu anlamak gerekiyor. Zaten satanizm derken öyle kedi kesmekten ya da bakire kurban etmekten falan bahsetmiyorum. Satanizm mantığından, felsefesinden, bir inanç olarak satanizmin neyi vaat ettiğinden bahsediyorum. Ama dediğim üzere bu inanca girmeden önce şeytanı tanıtmamız gerekiyor ve şeytanı tanımaya da önce İslamiyetle başlayacağız. Her videomda söylüyorum artık bunu öğrendiniz. İslam'la alakalı bilgiler Kur'an'a ve hadise göre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Zaten bu yüzden ülkemizde hadisleri kabul etmeyen büyük bir kitle mevcut. Ben de buna saygı göstererek önce Kur'an-ı Kerim'e göre şeytanı, daha sonra hadislere göre şeytan profilini aktarmaya çalışacağım. Bundan sonra da bir iki mitolojiye daha değinerek satanizmi incelemeye başlayacağız. Videonun başlığında şeytan yazıyor ama şeytan Kur'an'a göre öyle tek bir varlık değil. Hatta Bakara 102'ye baktığımızda, İnsanları saptıran şeytanlardan bahsedildiğini görüyoruz. Aynı şekilde Bakara 14'te de kötü yola düşen münafıklardan yani her insanın kendi şeytanından bahsedildiğini görüyoruz. Ki buradan da anlıyoruz ki aslında kötülükle alakalı hemen her şey şeytani veya şeytan olarak adlandırılıyor. Bizim baş kötü olarak bildiğimiz varlıksa İblis diye tanıtılıyor ki İblis de ilk olarak şöyle karşımıza çıkıyor. Allah Adem'i yani insanı yaratıyor ve yarattığı bütün varlıklarında ona secde etmesini, onun üstünlüğünü kabul etmesini istiyor. Bir tek iblis denilen varlık buna karşı geliyor. İblis diyor ki ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Sen yeryüzünde kan dökecek, kötülük yapacak bir varlığa boyun eğmemi mi istiyorsun? E böyle olunca Allah onu huzurundan kovuyor ve karşı geldiği için mertebesi düşürülüyor. Ve bu durumda iblis intikam peşine düşmeye başlıyor. Allah, Adem'i ondan Havva'yı yaratarak cennet denilen bir bölgeye bırakıyor. Daha doğrusu bunun gerçekte cennette mi olduğu yoksa dünya üzerinde bir bahçeye mi cennet bahçesi dendiği hala tartışılıyor. Kur'an'a göre şeytan Havva'ya yanaşıyor ve ona diyor ki Allah sizin buradaki bir meyveyi yeminizi yasakladı. Fakat buradaki amacı farklıydı. Eğer siz o meyveyi yerseniz melek olacaksınız. Sonsuza kadar cennette yaşayacaksınız. Ebeni beni nasıl kovduysa yarın bir gün sizi de kovacak. Dolayısıyla bu meyveyi yemenizi o yüzden istemiyor. Şeytan önce Havva'yı kandırıyor. Havva da gidip Adem'i kandırıyor ve meyveyi yiyerek cennetten kovuluyorlar. E buna karşı Allah sinirleniyor ve şeytanı sonsuz azapla lanetliyor. Ama şeytan diyor ki bana kıyamete kadar izin ver. Göreceksin bütün insanları saptıracağım ve bütün yarattıkların sana karşı dönecek. Allah da... Kabir caizse hodri meydan diyerek ona kıyamete kadar izin veriyor ve şeytan insanlar için apaçık bir düşman olarak yeryüzüne inmeye başlıyor. Bu şeytanın tabii ki yardımcıları var. Nasıl ki Allah'ın melekleri veya peygamberleri varsa bu iblis de kendisine yardımcı varlıklar seçiyor. Ve zaten Hicr 17'ye baktığımızda onu kovulmuş her şeytandan koruduk ifadesini görüyoruz. Buradaki ifadede bahsedilen kovulmuş şeytanlar aslında bir insan gibi iradeye sahip olan, fakat kötü yolu seçen cinler. Zaten bu kovulmuş varlıklarla alakalı önceki kitapların anlatımlarına baktığımızda kovulmuş melek tabirini görüyoruz. Yani düşmüş melek. Tıpkı Lucifer gibi. Fakat İslamiyet'e göre bir melek herhangi bir iradeye sahip olmadığı için bir yerden kovulamaz. Eğer kovulmuş ya da insanları saptıran bir varlık varsa bu cin olmalıdır. Bu cinler insanlara fısıldayarak sahte ayetler, sahte dinler getirebilir. Zaten bu yüzden önceki kitapların tahrif edilmesini de böyle şeytanın oyunlarına bağlıyorlar ve Müslümanlar bugüne kadar şeytanın Allah'ın bütün dinlerini bozduğunu ama İslamiyet'i bozamayacağını çünkü son peygamberle birlikte son kitabın geldiğini ve dinin tamamlandığını savunuyorlar. Tabii ki İslamiyet'in Kur'an'la geldiğini kabul etmeyen, zaten Adem ile Havva'dan beri aslında İslam dininin yaşandığını iddia eden Müslümanlar da var. Aslında sadece İslamiyet'in kökeniyle alakalı ve İslam'daki şeytanla alakalı ayrı bir video yapabiliriz. O yüzden burayı geçiyorum. Bir de hadislere bakalım. Hadislere baktığımızda şeytanın hem ruhani bir varlık olduğuyla alakalı hem de bir bedeni olan insanlara görünebilen bir varlık olduğuyla alakalı anlatımlara rastlıyoruz. Birçok din alimi cinlerin ya da şeytanın insana görünemeyeceğini çünkü farklı bir boyutta yaşadıklarını iddia etse de Cin gördüğünü ya da Cin çarpmasına maruz kaldığını söyleyen birçok insan var. Hatta Cin çıkartabildiğini iddia eden birçok hoca var. Aslında İncil'e baktığımızda da İsa'nın hastalıklı insanları iyileştirmesine Cin çıkartmak eylemi dendiğini görüyoruz. Ki zaten Orta Çağ'da da Kara Veba'ya şeytani bir salgın, insanlara şeytanın girmesi olarak bakıldığını da öğrendiğimiz zaman, aslında bu gibi anlatımların sadece bilgisizlikten ortaya çıktığını, ve muhtemelen gerçekten de eğer varsa cin veya şeytanların insanlara görünemeyeceğini anlamış oluyoruz. Çünkü burada kolu kaşınsa bana cin dokundu falan diye ortaya attıyan insanlardan ya da tuvalete sol ayakla girerseniz şeytan da girer. Sol elle yemek yerseniz şeytan da sizinle beraber yer gibi hurafe inançlara girersek zaten videoyu sonlandıramayız. Hadislere baktığımızda şeytanın tavut denilen bir etkisi vardır ki bu etki bizdeki egoyla yani nefisle etkileşime geçerek bize günah işletir. Ve böylece günah işleyenler şeytanın ordusuna katılmış olurlar ve bu ordu da kıyamet gününde ateşe atılacaktır. Fakat hadislere baktığımızda esnemek şeytandandır, tırnak kesmek şeytandandır, soru sormak şeytandandır. İnsan sadece laf dinlemeli, hiçbir şeyi sorgulamamalıdır. Ya biliyorum çoğunuz buna sahih hadis, yamuk hadis bir şeyler diyeceksiniz ve bazılarını kabul edecek, bazılarını etmeyeceksiniz. Dolayısıyla burada tartışma yaratacak çok fazla hurafeye değinmek istemiyorum. O yüzden şeytanın gerçekten bir bedene girerek hatta peygambere görünerek ortaya çıktığını anlatan bir hadise gireceğim. Çünkü hadislere baktığımızda şeytan Allah'la sürekli konuşur. Bak şimdi bunu saptırıyorum, bak şimdi ne yapacağım izle der gibi sürekli ona gözdağı verir. Bununla da yetinmez peygamberlerle dövüşmeye çalışır, onları yenmeye çalışır. Örneğin bir hadiste Hz. Muhammed cemaatiyle oturuyorken şeytan içeri giriyor ve ona birçok soru soruluyor ve bu da onları cevaplıyor. Bu hadisin uzun metnini açıklamaya koyuyorum. Ben videoyu uzatmamak adına sadece bir paragrafı okuyacağım. Kapıyı ona açtılar. İçeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki, şekli şu. Bir ihtiyar, şaşı, aynı zamanda köse. Çenesinde altı veya yedi kadar kıl sallanıyor, at kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış, kafası büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Sonra şöyle bir selam verdi. Selam sana ya Muhammed. Heyhat, ümmetin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah durursun ey Muhammed? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve bazı gününe kadar bana müddet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, facillerini ve abidlerini, bunların hiçbiri elinden kurtulamayacak. Fakat Allah'ın halis kullarını, evet bunları azdıramam. Kütüb-i Sitte hadislerine baktığımızda bunun gibi birçok anlatım görüyoruz ama diğer dinlere baktığımızda aslında şeytan bu kadar da kötü, insanların apaçık düşmanı olan bir varlık değil. Zira şeytanın da bir görevi var, evrende belirli bir dengeyi sağlıyor. Çünkü evren dualite mantığıyla kuruldu. Aydınlık ve karanlık, artı ve eksi, sıcak ve soğuk, iyi ve kötü, tanrı ve şeytan. Kadim öğretilere göre evren yin yang gibi bu zıt kutuplar üzerine kurulu. Zıtlık olacak ki gelişim olacak, zıtlık olacak ki varlık meydana gelecek. Tıpkı madde ve antimaddenin çarpışması ve bazı varlıkların ortaya çıkması gibi. Dolayısıyla bütün hikayelerde hep iyi bir baş kahraman bir de onun bir düşmanı olması gerek. Fakat bu düşman her zaman tek derdi kötülük yapmak, insanların peşinden koşturmak olan bir varlık değil. Genellikle baş kahramanla eşit ya da başka bir tanrı olan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Hatta İncil'de bile Yuhanna'nın vahiy kitabında kıyamet gününde gelecek olan ve tanrıya savaş açacak olan bir ejderhadan bahsediliyor. İncil'e göre kötü taraf sadece bu ejderha ile sınırlı değil. Ejderhanın 666 sayısına sahip olan bir de baş yardımcısı var. Ki buna da Antikrist yani Deccal deniliyor. Tıpkı baş tanrının bir yardımcısı olması gibi baş kötünün de bir yardımcısı var. Ki bunu hemen her filmde hatta romanda hikayede görebilirsiniz zaten. Onlardan her zaman iki tane vardır. Böyle demişti Yoda. Hmm. Always two there are. No more. No Tevrat'a baktığımızda Ademle Havva'yı saptıranın bile şeytan değil, başka bir varlık olduğunu görüyoruz. Çünkü karanlığın uşağı olan birçok varlık var ve bu varlığın Enok kitabına göre bir adı bile var. Gadreel. Zaten Enok kitabı ile alakalı, düşmüş meleklerle alakalı bir video yapmıştık. Onun da linkini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen her dinde yeraltı tanrısı, ölüler diyarı tanrısı, kötülük tanrısı gibi tanrılar var. Eski Türklerde Erlik, eski Yunan'da Hades, eski Mısır'da Set. Bu gibi isimler çoğaltılabilir. Örnekleri her dinde mevcut. Çünkü bahsettiğim gibi her şey zıtlık üzerine kurulu. Tıpkı enerjinin korunumu yasası gibi eğer bir mitolojide bir varlık gidiyorsa onun yerine başka bir varlık gelir. Tıpkı izlediğiniz herhangi bir dizide ölen karakterin yerine sonra yeni bir karakter gelmesi gibi. Eski Mesopotamya inancına baktığımızda şeytan yerine kullanılan varlığın Paymat veya Tiamat denilen bir ejderha olduğunu görüyoruz. Ki bu ejderha kaostur. Yani düzensizliktir. Bu ejderha var olduğu sürece hiçbir şey yaratamazsınız. Her şey dağınıktır. Siz eğer tanrı olmak ve evreni yaratmak istiyorsanız bu kaosu bozup kozmosu yani dengeyi getirmeniz gerekiyor ve eski Mezopotamya inançlarında Paymat'la savaşmak için Marduk isimli bir fırtına tanrısının yola çıktığını görüyoruz. Marduk yanına şimşek ve fırtına gibi elementlerle savaşmaya gidiyor. Elindeki elementlerle savaşan Marduk, Paymat'ı yendikten sonra artık her şey yaratılabilecek. Çünkü Paymat içinde her şeyi barındırıyor. Paymat'a baktığınızda, atıyorum, aslan kafası, kartal kanadı, tıpkı bir Chimera gibi içinde birçok varlığı burunduran bir form olduğunu görüyoruz. Marduk'un bu ejderha savaşması o kadar şiddetli oluyor ki, bu savaş sonucunda Big Bang oluşuyor. Ve sonunda Marduk galip geliyor. Marduk ejderhayı ikiye bölerek bir tarafıyla dünyayı, diğer tarafıyla gökyüzünü yaratıyor. Ve ejderhanın kemikleri dağlara, kanı ise denizlere dönüşüyor. Daha sonra insanlar yaratılıyor ve Marduk artık fırtına tanrılığından güneş tanrılığına yani baş tanrılığına evriliyor. Ejderhayı yendikten sonra Marduk ayrıca onun akrep kuyruğunu, aslan kafasını ve diğer uzuvlarını akrep burcuna aslan burcuna ve diğer burçlara dönüştürüyor ve bu burçların etkin olduğu dönemlerde bu ejderhanın bazı özelliklerine sahip insanların doğduğu düşünülüyor ki astroloji inancı da buradan geliyor baktığınız zaman. İşte bu baş karakterin büyük bir ejderha ile baş düşmanla dövüşmesi ve sonunda tek karakter haline gelmesi bütün efsanelerin temelini oluşturuyor. İncil'deki ejderha ile İsa'nın savaşı da budur. Diğer tradisyonlardaki şövalyelerin Ejderha kesmeye gitmesi de budur. Tibet Ölüler kitabı, Mısır Ölüler kitabı, diğer antik dinler, anlatılan bütün hikayelerdeki baş kötü ve baş iğni mücadelesi işte buradan geliyor. Zaten bizim şeytan olarak bildiğimiz varlığın bile tarihi aslında 3000-4000 yıl kadar. Şeytan bu ejderhanın, paymatın kalan parçalarından meydana gelen ve onun yerini doldurmak için üretilmiş olan semavi dinlere giren yeni bir varlık. Aslında semavi dinlerdeki Tanrı'nın bile tarihi 4000-5000 bin, bin yıl kadar. Örneğin biz semavi dinlerin kutsal kitaplarından biri olan Kur'an'a göre yaratıcıya Allah diyoruz. Ama ondan bir önceki kitap olan Tevrat'a göre Tanrı'nın adı Yahve ki Yahve bulutların üstünde gezen Tanrı demektir. E Tevrat'a baktığınızda Tanrı'nın bulutların üstünde gezdiğinden, yeryüzüne indiğinden sonra gökyüzüne geri çıktığından bahseden birçok ayet var. Yahve artık güneş tanrısı yani baş tanrı olduktan sonra el takısı alır ve adı Salem'e dönüşür. Ki zaten de buradan gelmektedir. Yerusalem yani bize göre Yeruşalim Salem'e doğru demektir. İşte tıpkı Marduk'un fırtına tanrılığından güneş tanrılığına evrilmesi gibi Yahve de zamanla evrimleşmiştir. Çünkü Tevrat'a göre Yahve tek tanrı değildir. Hatta birçok şeyi bilmeyen aciz bir tanrıdır. Ona melekleri, baş yardımcıları birçok şeyi haber verir. Ve ona göre ne yapacağına karar vermeye başlar. Ama Kur'an'a baktığınızda Tanrı sonsuz kuvvetlidir. Yani Yahve'nin evrimleştiğini görüyoruz. Tıpkı Marduk'un zamanla evrinleşmesi gibi. Antik Mezopotamya inançları semavi dinlere dönüşürken birçok baş kahramanda meleklere ya da peygamberlere dönüşmeye başladı. Fakat bu konulara bu videoda çok fazla girmemeye çalışacağım. Zaten bizi burada ilgilendiren kısım şeytanın ortaya çıkışı. E, evren düzensizlikten yaratılmıştı, dolayısıyla içinde düzensizlik barındırıyor. Yani aslında her insanın, her varlığın içinde bir parça karanlık var, paymat var. Ve eğer sizin paymat tarafınız ortaya çıkarılırsa Tanrı'nın tersi olmaya başlarsınız, kötüleşirsiniz. Ama fark ettiğiniz üzere baştan beri paymatın kötü olduğundan, karanlığın kötü olduğundan bahsettik. E, kimse kötü bir şeye bile bile inanacak değil. Kimse cehennemde sonsuza kadar yanacak bir varlığın peşinden gidecek değil. Satanistlere göre burada aslında roller değişiyor. Nasıl ki İslamiyet'e göre İncil ve Tevrat değiştirildiyse, artık gerçek dini temsil etmiyorsa, nasıl ki Hristiyanlığa göre aslında Müslümanlık sahte bir dinse, sahte bir peygamberin getirdiği savaş dini ise, e nasıl ki Yahudiliğe göre hem Hristiyanlık hem de Müslümanlık sahte ise, nasıl Yahudiler... İsa'yı veya Muhammed'i kabul etmiyor başka bir mesih bekliyorsa, e tabii ki satanistler de şeytanın kötü olduğunu kabul etmiyorlar. Onlara göre şeytan aslında iyi olan tanrı, baş tanrı. Fakat Allah denilen kötü varlık onu iftiralar atarak karaladı ve insanlara sahte dinler getirdi. Satanizm başlıca klasik satanizm, ateistik satanizm ve lüsiferyancılık gibi birçok mezhebe ayrılıyor. Fakat aralarında en köklü ve eski olanı spiritüel satanizm. Satanizme göre evreni yaratan asıl büyük tanrı şeytandır yani şeytandır ve şeytan kendisine yardımcılar yaratmıştır. E bunun yanında şeytanla beraber ezelden beri olan başka varlıklar da vardır. Yani politeist bir inanç var burada. Bu varlıklardan biri yani Allah şeytana karşı gelir ve şeytanın yarattığı insanları saptırmak için sahte dinler gönderir. Çünkü negatiflikten beslenir ve şeytan negatifliğin tersi olan iyiliğin tanrısıdır, mantığın tanrısıdır. Bu fikri savunmalarının sebebi ise semavi kitaplardaki Tanrı'nın cehennem azabıyla, ateşle veya kötü şeylerle insanları korkutmaya çalışması. Bir Tanrı eğer bir varlığı bu kadar çok korkutuyorsa korkudan besleniyordur. E o zaman demek ki bu varlık iyi olamaz. Biliyorum şimdi hemen saldıracaksınız ama bunu ben demiyorum. Satanizm diyor. Ben nasıl ki diğer dinleri objektif bir şekilde aktarmaya çalışıyorsam bunu da aynı şekilde aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki satanizm fark ettiğiniz üzere kedi kesmek veya bakire kurban etmekten ibaret değil. Belki bunu yapan ve kendine satanist diyenler de vardır ama e sonuçta İslam adına kafa kesenler de var ya da İsa adına haçlı seferlerine çıkan, insanları cadı avı mantığıyla öldürenler de var. Dolayısıyla biz insanların ne yaptığını ya da siyah giyiniyor, metal müzik dinliyor, bu satanisttir mantığını değil, satanizmin mantığını incelemeye çalışıyoruz. Satanizmin mantığı ise basitçe iftira atılan ve gerçek olan Tanrı'yı korumaktır. Çünkü semavi dinler ve daha birçok mitoloji evreni yaratan gerçek iyi kalpli Tanrı'yı kötü olarak adlandırdı. Satan aslında mantığın, adaletin, iyiliğin, ışığın Tanrısı'dır ki zaten da ışık getiren adıyla buradan gelmektedir. Satan dünyanın en eski dillerinden biri olan sanskritçede ebedi gerçek, mutlak gerçek anlamına gelir. E. Lucifer'da söylediğim üzerine ışık getiren anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında diğer dinlerin bile kötü olan varlığa verdiği isim aslında iyi bir şey anlamına geliyor. Gökten gelen tanrılar diye adlandırılan ve Anunnaki efsaneleriyle, eski Sümer tabletleriyle ilişkilendirilen teoriler bile aslında şeytanı bilgelik tanrısı olarak, bir öğretmen olarak tanıtıyor bizlere. Ki buna baktığınızda eğer bu gerçekse... Diğer dinlerdeki Odin gibi, Pıtah gibi birçok tanrı aslında şeytanı temsil ediyor. Satan bilgeliği, bilmeyi temsil ettiği için bilgiye ve sorgulamaya kapalı olan dinlerde düşman olarak adlandırıldı. Örneğin Tevrat'ta Adem ve Havva'nın kovulmasına sebep veren ağaç bilgelik ağacı olarak adlandırılır. Hatta Adem o meyveyi yediğinde bilmeyi öğrenmiştir. Kötüyü ve ayıbı bilmiştir, bu yüzden kovulmuştur. E bunun yanında Enok kitabına baktığımızda, İnsanlara kalem bilgi edinmeleri için verilmedi şeklinde bir ifade var. Bilgi edinmek, sormak, merak etmek yine kötü, yine ayıp. E Birçok dergaha, birçok tarikata baktığınızda yine şeyhine soru sormak, sorgulamak aslında kötüdür. Bunu yapanlara Hı, şeytan bunu kandırıyor, aklına fikirler veriyor, bu yoldan çıkacak diyorlar. Çünkü birçok din sizin kukla gibi bir üstün iradeye biat etmenizi istiyor. Soru sormayacaksınız, hizmet edeceksiniz. Kur'an'da birçok ayette aklınızı kullanın, hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz diye telkin edildiğini görüyoruz ama Müslümanların çoğunun aslında aklını kullanmak yerine başkasının aklına uymayı ve hatta kendi bedenini bile şeyhine teslim etmeyi uygun gördüğünü günümüzde bazı haberlere baktığımızda anlayabiliyoruz. Tarihte bile böyle olmuş zaten. İşte satanizm bu konuda rest çekiyor. İsterseniz bana da inanmayın yeter ki sorgulayın. Bana inanmasanız bile iyi yaşarsanız affederim diyor. Yani bunu şeytanın demesi size garip geliyor tabii anlayabiliyorum. Bu mantığa göre ister egonuza hizmet eder ve saparsınız, isterseniz aklınıza hizmet eder ve erersiniz. Satanizmin niye mantık dini olduğuna gelirsek ve Allah'ın niye kötülükten beslenen bir varlık olduğunun aktarıldığına gelirsek söylediğim üzere bu tamamen cehennem kavramına dayalı. Örneğin biz kötü davranış olarak hangi davranışları değerlendiriyoruz? Birisini işkence etmek, kin tutmak, sizden güçsüz varlıklara sürekli eziyet etmek. Örneğin siz yolda sizi bir köpek ısırsa o köpeği bir yere bağlayıp binlerce yıl boyunca işkence mi edersiniz? Bunu yapan bir insana ne gözle bakardık, ne derdik? E köpek insan karşısında aciz bir varlık, aklı olmayan bir varlık. E baktığınızda insan da tanrı karşısında aciz bir varlık. Eğer insan kötülük yapıyorsa, kötülük yapabilecek tabiatta yaratıldıysa veya hayatı onu kötü şeyler yapmaya ittiyse, Tanrı karşısında bu yaptığı şeylerin çok aciz olması gerek. Çünkü insan Tanrı karşısında aciz, Tanrı gibi düşünemez, Tanrı kadar merhametli olamaz. E siz yarattığınız ve düşük zekalı bir varlık kötülük yapıyor diye onu sürekli işkenceye tabi tutar ve sonsuza kadar onunla uğraşırsanız bu çok da merhametli olmadığınız anlamına geliyor. Tabi burada şeyi soracaksınız. E cehennem yoksa, azap yoksa ilahi adalet nerede? Kötülük yapanlar öyle rahat rahat takılacak mı? Kimse bunun hesabını sormayacak mı? Bunun da cevabını satanizm karma felsefesiyle ve enkarnasyonla veriyor. Fakat satanizmden önce bu gibi soruların İslami ortamda bile sorulduğunu hatırlatmam gerekiyor. Örneğin Ömer Hayyan ve onun gibi birçok kişi Rubayilerin bu gibi konuları ele aldı. Eğer ben kötü oluyorsam başıma kötü şeyler geldiği, ya da doğuştan kötü karakterle doğduğum içindir. E başıma kötü şeyler geldiyse bunun suçlusu ben değilim. Kötü karakterle doğduysam bunun da suçlusu ben değilim. Tanrı beni kötü olmam için mi yarattı? Aynı şekilde Tanrı yarattığı şeytanın sapacağını ya da Ademle Havva'yı saptıracağını bilmiyor muydu? Burada bir tiyatro mu dönüyor? Acaba Tanrı şeytanı hedef tahtası olarak mı kullanıyor? Bu gibi soruları İslam'ın içinden birçok kişi sormuş ve tahmin edebileceğiniz üzere bunların çoğu öldürülmüş. Ama enteresan bir şekilde bunların bazılarına alim demişiz. Hatta bunların tarikatlar kurmasına izin vermişiz. Gelelim iyi ve kötü dengesine yani satanizmin vermeye çalıştığı cevaba. Evrende baktığınızda gezegenler bile sürekli evrimleşiyor, tekamül ediyor. Küçük bir taş parçasından etrafına başka taşları da çekerek büyük bir kütle oluşturuyorlar. Herhangi bir organizma bölünerek çoğalıyor ve daha büyük organizmalara dönüşüyor. Yani evrende evrim sabit. İnsanlar bile evrimsel süreçte çevrelerine adapte olarak farklı varlıklar haline geliyorlar. İnsan ruhu da her hayatında her hatasında ne yapıp yapmaması gerektiğini anlıyor ve bir dahaki reenkarnasyonda bu hataların karşılığını ödemeye başlıyor. Örneğin bu hayatınızda birilerine işkence ettiniz, hırsızlık yaptınız, katil oldunuz. Bir dahaki hayatınızda gerekirse size işkence edilecek, gerekirse öldürüleceksiniz. Yani her yaptığınızı ya bu hayatınızda ya da diğer hayatınızda zaten ödeyeceksiniz. Çünkü bu dünyaya gelmeden önce nasıl bir yaşam edinmek istediğinizi kendiniz seçiyorsunuz. İnsan ruhu henüz gelişmedi, henüz yeterince büyümedi. Çünkü ruhun en gelişmiş haline Tanrı diyorsunuz. Ve Tanrı'nın da kendi ruhundan üfleyerek insanları yarattığını birçok din anlatıyor. E bu üflenen ruhlar içlerinde bir gramda olsa tanrılık barındırıyorlar ve tanrıya layık olmak için bütün günahlardan temizlenmeleri gerekiyor. Bunun içinde birçok hayat yaşayarak, birçok şey tecrübe ederek en sonunda nirvana'ya, fenafillah'a veya cennete yani tanrıya ulaşacaklar. Yani bizler tanrıdan ayrı ve onun sorguya çekeceği varlıklar değiliz. Bizler tanrıdan taşan, ona bağlı olan parçacıklarız. Aslında bütün evren Tanrı ile iç içe bir organizma gibi. Tıpkı bizim içimizde milyonlarca mikrobun bakterinin olması ve bunların ölerek yerine yenilerinin gelmesi gibi biz de ölerek yenimize yeni varlıklar getireceğiz ve atıyorum bu hayatımda Ahmet olarak yaşarken bir dahaki hayatımda Mehmet olarak yaşayacağım ve bu döngüyü sonsuza kadar devam ettireceğim. Bir gün evren de sona erecek, bir gün evrenin sonu gelecek, kıyamet kopacak fakat sonra yine yaratılacak. Çünkü bu tekamül bu mükemmelleşme yolu sonsuza kadar devam edecek. Madem ki iyiliği ve kötülüğü Tanrı yarattı ve o zaman Tanrı hem iyi hem de kötüdür. Dolayısıyla bizim de iyi veya kötü olmamız aslında tanrısal bir varlık olduğumuz anlamına gelir. Aynı şekilde evrende yapılan bütün iyilik ve kötülükler de aslında Tanrı'nın yaptığıdır. Çünkü Tanrı'nın izni olmadan hiçbir şey mevcut olamaz. Tanrı izin vermeden yaprak bile kıpırdayamaz. E, dolayısıyla yapılan bütün kötülüklere Tanrı izin verdiğine göre gelen iyilik de kötülük de Tanrı'dan geliyor demektir. Hatta Tanrı o kadar mutlak bir varlıktır ki Tanrı'nın olduğu yerde başka bir varlığın olması mümkün değildir. Dolayısıyla eğer Tanrı evrendeyse, Tanrı her yerdeyse her şey Tanrı demektir. Ki bu panteizm ya da panenteizm ya da vahdeti vücut, vahdeti şuhud denilen kavramlarla ortaya atılan bir inanç aslında. Buna varlığın birliği fikri deniliyor ki eğer varlık bir ise herkes aslında aynı şeyse iyinin de kötünün de burada bir rolü var demektir. Benim tecrübe edinmek için bazı zorluklar çekmem gerekiyorsa bana bu zorlukları çektirenin de aslında olumlu bir faydası var demektir. E herkes aslında tanrıysa her şey tanrıdansa biz de tanrıdansak ben birini bıçaklıyorken aslında kendimi bıçaklıyorum. Birine kötülük yapıyorken aslında kendime kötülük yapıyorum. Birine iyilik yapıyorken aslında kendime iyilik ediyorum. Dolayısıyla kimseye hesap vermeme gerek yok. Siz bir dahaki hayatınızda ne yaşamak istiyorsanız bu etapları kendiniz seçiyorsunuz. Ve bunları geçebilmek için buradaki zorluklara katlanıp intihar etmeden başarılı bir şekilde ömrünüzü tamamlamak için uğraşıyorsunuz. İşte bu yüzden bütün dinlerde intihar büyük bir suç. Çünkü ben kendini fark etmeye çalışan Tanrı'nın bir parçasıyım aynadaki bir yansımasıyım. Tanrı, varlık, insan, hayvan, taş, toprak bunların hepsi bir bilinçtir ve bu bilinç tek bir bilinçtir. Tek ve mutlak olabilen tek bilinç ise Tanrı'dır. Dolayısıyla Tanrı her şeydir. Tanrı bilinçtir ve bilinç eğer bilincinde olacağınız bir şey varsa anlamlı hale gelir. Birçok hayat yaşayacağım ve yaşadığım hayatlarda gerçekliğinin veya Tanrı'nın kim olduğunu hatırlayarak bunu bularak en sonunda Melek seviyesine evrileceğim. Melek olduğumda insanlara yardım etmek için tekrardan çalışacağım ve 8 varlık boyutundan geçtikten sonra Tanrı ile birleşmiş olacağım. Aslında burada bahsetmem gereken birçok şey var ama atlaya atlaya geçmek zorundayım yoksa video bir saati geçecek. Bilincin bilincinde olacağı bir şey varsa anlam kazandığından bahsettim. Aslında zaten bunlar birlikte gelen kavramlar. Örneğin yaratıcı yarattığı ile birlikte meydana gelir. Yaratıcının anlamını yarattığı şeyler ortaya koyar. Eğer bir tanrı hiçbir şey yaratmıyorsa, e zaten hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda tanrı olmanın da mantığı yoktur. Eğer su yoksa deniz de yoktur. Deniz su olduğu müddetçe anlam kazanır. İşte böyle bütün varlıklar kendi anlamlarıyla ortaya çıkarlar ve tanrı da, insan da tanrılık anlamıyla ortaya çıkmıştır. E Tanrı mükemmeldir, Tanrı kusursuzdur. Dolayısıyla Tanrı'nın yarattıkları da kusursuz olmak zorundadır. İşte bu mantıkla reenkarnasyon felsefesi, karma felsefesi, önceki hayatlar, sonraki hayatlar derken insanlar ruhlarını Tanrı'ya kadar evrimleştirmeye çalışıyorlar. Fakat burada şöyle bir mantık var. Kusursuzluk tekillikle meydana gelir. Eğer birçok din varsa, birçok fikir varsa burada kusursuz bir ortam yok demektir. Bütün insanlar tek bir tanrıya, tek bir dine, tek bir devlete tabi olmalıdır. Ki burada da masonluğun tek dünya düzeniyle satanizmin teklik anlayışı iç içe girmiş oluyor. Ne kadar çok çeşit, ne kadar çok dağınık inançlar, topluluklar varsa bu o kadar kaos hakim demektir. Eğer siz kozmos istiyorsanız her şeyin tek ve herkesin tek tip olması gerek. Ki aslında burada da... Bizim mantıkla yani sorgulayarak satanizmi kabul etmemiz gerektiği fikri bir bakıma sallanmış oluyor. Çünkü eninde sonunda sorgulanamayacak, kimsenin düşünemeyeceği, aksini iddia edemeyeceği bir ortam yaratmak var planda. Ama bu önemli değil. Ne de olsa biz burada 70-80 yıllık sahte bir hayat yaşıyoruz. Öldükten sonra diğer hayatlarımızı yaşayacağız ve en sonunda gerçek hayatımıza yani tanrılığa gideceğiz. Bu evren bir yalan. Her şey bir yalan. Biz şu anda bir yanılgı içindeyiz. Tıpkı Matrix teorisindeki, simülasyon teorisindeki gibi sahte bir evrende, sahte bir kimlikle kendimizi gerçek gibi algılıyoruz. Aslında gerçek olan tek şey Tanrı yani gerçek olan tek şey şeytan. Yaşıyorken bunları fark etmek yani evrinleşmek, ermek içinde 8 boyutlu varlık ortamından her aşamadan geçmemiz gerekiyor. Dünyadayken de edineceğimiz bazı tecrübeler var, öldükten sonra da edineceğimiz tecrübeler var. Ki satanizm buna astarotun sekiz yönlü yolu diyor ve aslında Buda'nın sekiz temel öğretisi veya diğer dinlerdeki kutsal sekiz sembolizmi bile aslında aynı kökten geliyor. Baktığınızda birçok kültürde, birçok inanışta ortak bir motif yakalıyorsunuz ve örneğin Nuh tufanı gibi, sırat köprüsü gibi birçok inancı tüm inançlarda bulabiliyorsunuz. Zaten bunlarla alakalı ayrı videolar yapmıştık. Onları da açıklamaya ekleyeceğim. Ama bunun bize düşündürmesi gereken şey gerçekten de acaba bütün dinler tek bir dinden mi geliyor? Acaba gerçekten de semavi gerçek bir din vardı? Bunlar toplumlarla beraber değişmeye başladı ve kendilerine ekstra hikayeler katarak gerçek dini değiştirdiler mi? Bu mantıkta hem İslam'ın teorisi hem de satanizmin teorisi aslında destek kazanmış oluyor. Fakat hangisini seçeceğiniz size kalmış. Satanizm deyince size öyle çocuk oyuncağı gibi gelebilir ya da saçma gelebilir ama gerçekten satanist kiliseleri kuranlar da var ki bu insanlar öyle Baphomet gibi keçi kafalı varlıklara tapmıyorlar. Sizin Kundalini dediğiniz, çakra paylaşımı, enerji paylaşımı dediğiniz, meditasyon, yoga, işte Feng Shui, Carchut birçok uzak doğu felsefesi olarak tanıdığınız hatta tasavvuf olarak tanıdığınız birçok inanç aslında satanizmle Spirtüelizmle tamamen aynı. Tıpkı sanskritçede mutlak gerçek anlamına gelen Satan adının İbranice'de düşman kavramına çevrilmesi gibi birçok dini hikaye hatta dini karakter de zamanla tam tersine çevrildi. Satanizmin iddiası en iyi olan Tanrı'nın bize kötü olarak anlatıldığı ve semavi dinlerin bizi kandırdığı. Aslında özellikle Kur'an-ı Kerim'e ve satanizm mantığına baktığınızda sanki bu dinler birbiriyle savaşıyormuş gibi bir ortam görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da bu iki zıt varlığın birbirine olan mücadelesini aslında güçlendiriyor. Çünkü şöyle bir durum var. Spiritüelistler veya satanistler celse deneyleri dedikleri ruh çağırma ayinleri yaparlar. Bu ruh çağırma ayinleri esnasında ya önceki hayatlarındaki kendileriyle ya da daha üstün varlık boyutlarındaki ruhlarla konuşmaya çalışırlar. Yani Ölmüş bir peygamberle veya meleklerle veya Tanrı'nın kendisiyle ve bu seanslar sayesinde üstün bilgiler aldıklarını, bu ilham yoluyla bazı gerçekleri keşfettiklerini iddia ederler. E, bu anlatım aslında Kur'an-ı Kerim'de var. Bazı cinlerin insanlara fısıldadığı, sahte ayetler verdiği, sahte vesveselerle insanları kendilerinin peygamber olduğuna ya da başka meleki varlıklardan bilgi aldıklarına inandırdıkları anlatılıyor. E bu varlıkların yani satanistlerin konuştukları varlıkların gerçekten de evrilmiş mükemmel tertemiz ruhlar mı olduğu yoksa onları saptıran cinler mi olduğu sizin kararınıza kalmış. Biliyorum bu satanizm felsefesi çoğunuza saçma sapık bir fikir olarak geldi ama çoğunuza da tasavvufa benzeyen böyle ilahi sanki çok önemli bir bilgiymiş gibi bir izlenim verdi. Çünkü dediğim üzere bu bilgiler tasavvufta özellikle çokça yer etti. Siz buna isterseniz şeytan bazı oyunlarla İslam'ın içine kadar girdi ve insanları saptırdı deyin. İsterseniz aslında şeytanın gerçek dini, gerçek temiz din, sahte dinlere karışarak kendini hatırlattı deyin fark etmez. Tasavvufa baktığımızda spiritüalizm inancıyla İslam'ın iç içe iki elin parmakları gibi girdiğini görüyoruz. Çünkü tasavvuf âlimi diye anlatılan hallacı Mansur yani enel hak ben Allah'ım diyen zat kitaplarında şeytanı övüyor. Kendisini usta olarak firavunla şeytanı gösteriyor, gerçek bilginin şeytandan geldiğini savunuyor ve Mevlana'ya baktığınızda o da aynı şekilde Mesnevi kitabını vahiy yoluyla kendisi ilham dese de Allah'tan gelen bilgilerle yazdığını söylüyor ve hatta bazı müritlerine ya Kabe'ye gitmenize gerek yok parasını bana verin etrafımda 7 tur dönün zaten hac yapmış sayılırsınız diyecek kadar ileri gittiği anlatılıyor. Şimdi birçok kişi orada bizim anlamadığımız bir şey var. Orada başka bir şey söylemek istiyor. Bunda derin bir mana var diyecek. Fakat bunu diyenlerin çoğu nedense kendi kutsal kitabını bile okumamış insanlardan çıkacak. Hani sizin o bizim aklımız ermez, bizim kafamız basmaz. Bu şey Efendi daha iyi biliyor. Ona soralım dediğiniz sorular var ya. Hani sizin market raflarından 2 liraya 3 liraya aldığınız kuantum düşünce gücü kitapları var ya. The Secret, The Key gibi aydınlanma kitapları. Hani size Tanrı'ya dua etmeyin. Evrene dua edin, evrenden isteyin her şey olur diyen kitaplar var ya, İşte siz bu kitaplara körü körüne kanıyor ve kendi kutsal kitabınızı bile okumayıp başka insanlara, başka tarikat liderlerine güveniyorsanız, kusura bakmayın ama bu gerçekten de sizin aklınızın ermediğini gösterir. Çünkü sizin bilmeden kabul ettiğiniz ilahi bilgi, mükemmel, müthiş bilgi, biz anlayamayız dediğiniz şeyler aslında satanizm felsefesinden geliyor. E bunu anlamak için de okumak gerekiyor. Yanlış anlamayın. Burada gerçek dinin satanizm olduğundan falan bahsetmiyorum. Öyle bir derdim yok. Kaldı ki ben satanist değilim zaten. Ama siz Müslümansanız eğer, İslam'ın içine giren birçok inancın aslında farklı inançlardan geldiğini ve pek de kutsal kitabınıza uyuşmadığını fark etmeniz gerekiyor. Örneğin Hristiyansanız bile, Plotinus'un suduret teorisi gibi birçok inancın, spritüelizmin üçlü birlik gibi bazı felsefelerle dininize girdiğini anlamanız gerekiyor. Burada herhangi bir dinin propagandasını yapmıyorum veya size şuna inanın, buna inanın demiyorum. Çünkü misyoner değilim. Neye inandığınız beni ilgilendirmiyor. Ama lütfen her neye inanıyorsanız inanın, yeter ki kutsal kitabınızı okuyarak, bilerek inanın. Çünkü bunu yapmazsanız her siyah tişört giyenin satanist zannedeceksiniz ya da her namaz kılanı Müslüman zannedeceksiniz. Cahillik insanı, insanı düşman hale getirir, ön yargıları doğurur. Bilmekse toleransı, dostluğu yaratır. Neticede insanlar, inanma ihtiyacı duyan varlıklar. Yeter ki inandığınız şeyi insanlara zorla kafalarına vurarak kabul ettirmeye çalışmayın. Biliyorum çok riskli bir konuyu işledim. Hatta muhtemelen bu konuyu böyle işleyen başka biri de yoktur. Ama umarım düşmanlığınızı değil dostluğunuzu kazanmışımdır. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.